Oh yeah. h Kainat, bugün 18 Mayıs Salı, yıl 2010, ay 5, gün 138, Hızır 13. 1431, Hicri Cemazülahir 4, 1426, Rumi Mayıs 5. Gül Mevsimi, Dünya Müzeler Günü. Dünya Müzeler Günü ve Haftası, Dünya Kültür Mirası'nın korunması ve Dünya Müzeciliği'nin tanıtılması amacıyla, UNESCO tarafından kabul edilen 18 Mayıs Dünya Müzeler Günü, Türkiye'de 18-24 Mayıs günleri arasında düzenlenen Müzeler Haftası'nda kutlanmaktadır. Yemek listesi gün 138. Fırında balık, patates haşlama, salata, tahin elvası. Büyük Saatli Marif Takvimi <gülüyor> I'm mm -hmm. Merhaba Herkes Açık Radyo Burası 94.9 ve Açık gazte başladı. AçıkRadyo.com'dan da yayın yapıyoruz aynı zamanda. Ömer Madra, Avi, Haligua ve Volkan Artunç'tan oluşan ekiple birliktesiniz. Günaydın. Günaydın. Bir günaydın da Hank Jones'a caz dünyasının en önemli isimlerinden biri 91 yaşında hayata veda etti. Piyanist Hank Jones aynı zamanda çeşitli gruplarla da yıllardan beri çok başarılı çalışmalara imza atmıştı. Önemli birkaç müzisyenin de kardeşiydi ayrıca Ted Jones ve Elvin Jones'un da davulcu. Hank Jones 91 yaşında Kanada'nın Montreal kentinde oturuyormuş. Menajeri Jean-Pierre Ludic Ajans France Presse yaptığı açıklamada Mart ayından beri prostat kanseri olduğunu ama ölüm nedeninin sadece kanser olmadığını belirtmiş. Evet söylediğimiz gibi ünlü jazz trompetçisi Ted Jones'un ve çok İyi, iyi bilinen bir caz dünyasının en iyi bilinen isimlerinden biri olan Elvin Jones'un da kardeşi de en büyükleri, abileri ve çok yakın zamana kadar da ileri yaşına rağmen, ileri sayılabilecek yaşına rağmen de çok aktif bir e, müzik hayatını sürdürüyor. Daha geçen sene Viyana'da, Paris'te, Cenevre'de, Çek Cumhuriyeti'nde ve İstanbul'da bir sürü Avrupa ülkesi ve kentinde konserler vermiş Hank Jones. Lödük demiş ki onu cumartesi günü ziyaret ettiğimde yüzü gülüyor ve dingin görünüyordu demiş. Önemli bir cihaz Müslimi Aramızdan ayrıldı. Ama da bir günaydın diyelim. Bu çaldığımız günaydın deme parçası da Chic <gülüyor> tidian sekle beraber ve Mandinkas grubuyla beraber Afrika için yaptığı Sarala adlı albümden aynı adlı parçayla, parçayı çalarak andık onu. Günaydın dedik. Evet, şimdi bakalım önemli haberlere. Bir güncel olarak gayet vahim haberler var. Büyük bir griz ruh patlaması. Zonguldak'ta, Ocak'ta patlama olduğunu. 30 işçinin de yer altında kaldığı. Her geçen zamanın işçilerin sağlığı için aleyhde olduğunu biliyoruz, farkındayız şeklinde bir konuşması var. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı'nın bu Son 6 ay içinde Türkiye'de duyduğumuz 3. büyük kaza oluyor yanılmıyorsam. Hı hı. Çok uh, endişe ve kaygı verici bir haber bu. Yeryüzüne yakın birimlerde tahliyeler biterken kötü haberde 540 metredeki 3 ayrı galeride 30 işçiyle irtibat kurulamadığı haberi. Çalışma Bakanı'nın e, açıklaması da patlamanın nedeni grizo yani gazı patlaması. Yani bütün değerler normal çalışıyor. 13.24'te, 13.28'de bu patlama meydana geliyor. Bütün kontroller yapılmasına rağmen diyor. Ne kadar tuhaf bir açıklama bu da. O zaman hiç bu böylesine bir büyük belirsizlik olacaksa hiçbir zaman madenlerde insan çalıştırılmaması gerekir diye de düşünüyor insan. Bu kadar belirsizliklere bağlı kalırsa. Ama zaten kömürün yer altında bırakılması için Büyük bir gayrette yani illa büyüyüp e, enerji tüketimini artırmaya yönelik bir şeyin uçsuz bucaksız bir ilerleme probleminin en önemli yankılarından biri. Bunu takip etmeye çalışacağız. Bir son dakika haberi de Kabil'de başkent, e, Afganistan'ın başkenti Kabil'den bir intihar bombası tam merkezde e, o, genellikle Kabil'de duyduğumuz, alıştığımız şeylerden değil başka yerlerde duyuyorduk. En az 3 kişinin öldüğü haberi geldi Associated Press'ten birkaç zaman önce, 5 dakika, 6 dakika önce ama bu uh, artabileceğinden de korkuyorlar. En az 12 kişi yaralanmış ve Associated Press uh, muhabiri de bir cesedin polis tarafından götürüldüğüne tanık olmuş. Kabil'in içinde de bir dize saldırı başlamıştı. Bu da şehrin bütün Irak'ta Bağdat'ta görülen türdeki defans savunma mekanizmalarına rağmen hala kararlı olduğu gözken saldırganlara açık olduğunu vurulabilir nitelikte olduğunu söylüyor diyor Amir Şah. Sosyal Press yazarı. Evet bu bir büyük pek gazetelere geçmeyen önemli bir haber de Tanganyika gölünün tarihte görülmüş 1500 yıldan beri en az görülmüş en yüksek sıcaklığa ulaşmış olmasıdır. Hı hı. Bu dünyanın en büyük göllerinden biri Burundi'den taa Demokratik Kongo Cumhuriyeti'ne kadar uzanıyor Yani Burundi ve Demokratik Kongo Cumhuriyeti'nden daha doğrusu Kuzey kıyılarında Ta Tanzanya ve Zambiya'ya kadar uzanan Volüm olarak hacim olarak da dünyanın en büyük ikinci gölünü oluşturuyor yani 600 kilometre uzunluğunda bir su bu 650 hatta ve şimdi son 1500 yıl içinde olduğundan çok daha fazla ısınmış bu Nature Geoscience adlı saygın dergide yayınlanan bir şey. Bu da bir son dakika haberi sayılabilir. Kozmik bir haber yani yeryüzüne ilişkin bir haber daha doğrusu. Ve etrafında yaşayan 10 milyon insanın doğrudan doğruya hayatını etkileyebileceği gibi ayrıca başka bir önemi de olduğunu söyleyebiliriz. Yani bu coğrafi ve bilimsel bir merak konusu olmanın ötesinde çok ciddi bir uyarı olarak da kabul edilebilir. Çünkü artık küresel iklim değişikliği, küresel ısınma tehdidi diye bir şey yok. Küresel ısınma şimdi ve burada tam da söylediğimiz buydu şimdiye kadar. Yani 1900, şey 2008 yılında sadece küresel ısınma yüzünden resmi rakam bu Birleşmiş Milletler rakamlarına göre 40 milyon insan daha açlar safına katıldı dünyada. Yani bu oldu. Olacak bir tehditten bahsetmiyoruz. 40 milyon insan daha aç hale geldi. Şimdi bu gölü... Yani bütün şeyler oluyor. Buzların erimesi her yerde gerçekleşmekte. Ağaçlar 3 hafta önce son 50, 50 60 son 60 yıla göre ağaçlar 3 hafta önceden yaprağa duruyorlar. Bu da kesin. Kuşlar da 10 gün daha önce yumurtluyorlar. Ve Tanganyika Gölü de çok daha sıcak olmuş durumda. Her şeyin çok büyük bir tehlike içinde olduğunu söyleyebiliriz. Dinozorlardan beri ortalıkta olan sürüngenler de çok ciddi bir şekilde. %20'si sürüngenlerin 3800 türü gitmek üzereymiş diye de yeni bir... Haber daha var. Bunları da Endependent'ten okuyalım. Bir de Birleşmiş Milletler raporuyla tamamlayabiliriz. Gelecek 40 yıl içinde okyanuslarda ne kadar balık kalacakmış? Ne kadar? Hiç. Hiç. Hiç. Balık avcılığı bilimsel biçimde yeniden yapılanmadığı takdirde gelecek 40 yıl içinde, 2050'de pardon, okyanuslarda balık kalmayacak demiş Birleşmiş Milletler Çevre Programı'ndan, UNEP'ten. Yeşil ekonomi girişimi dairesinin özel danışmanı Pavan Suhtev. Evet haberler çok ciddi sayılmaz doğrusunu isterseniz. Başkan Obama da petrol sızıntısını soruşturmak için bir komisyon kurmaya karar vermiş. İşi çok ciddi yani birleşmiş pardon BP'nin petrol sızıntısını önleme çabalarının yarısını önleyeceğiz bir tüp taktık beslenme borusu gibi bir şey yaptık diyordu BP. Meksika körfezi kıyılarını ciddi şekilde tehlike altına alan bütün körfezi de mahveden petrol akıntısı sızan petrolün yaklaşık beşte birinin yüzeye pompalandığını açıklamış. Bu kesinlikle yetmez çözüm değildir diyor Amerika Birleşik Devletleri ama bir yandan da yalvarma durumunda. Çünkü kanunen ciddi bir sorumluluğu yükümlülüğü yok BP'nin. Öyle bir... Ben e, dün televizyonda çözüm bulunduğunu dinledim. Evet. E, o sıkı... BP'nin iddiası. Ha, öyle mi? Hmm. Yok canım benim seyrettiğim televizyonda hadi hayırlı olsun geçmiş olsun öpüştük barıştık gibi bir durum vardı. Ee, yani Amerikan yönetimi en azından bunun şimdilik böyle olmadığını söylüyor. Hı hı. Yani en, az, en fazla yarısını kurtaracağız demiş BP'de. Ama katiyen böyle olmadığına dair de şeyler var. Üstelik BP'nin yani asıl sorumlu olan BP'nin de gerçek rakamları vermediğine dair de şeyler var. Çünkü bağımsız birbirinden bağımsız olarak 3 önemli saygın birim insanı... ...hepsi söylenenin en az 4 katı, kimi zaman 10 katı daha fazla hı hı. petrol akmakta olduğunu da söylüyorlar. Zaten yani helikopterlerden yapılan çekimlere baktığın zaman bir sürü resim gibi yani pembe mor latif renklere bürünmüş bir denizden bahsediyoruz lacivertten başka her şey var yani korkunç bir durum var orada da aslında Evet bir son dakika haberi de Tayland'da protestocuların hükümetle müzakereyi kabul ettiği haberi var. Beş günde 38 kişinin ölümüne neden olan çatışmalara son vermek için senatonun teklifini kabul edeceklerini söylemişler. İşte protestocuların liderlerinden biri. Böyle de bir haber var. Zonguldak'ta göçük yaşanan kömür madeninde 32 işçi ulaşma çabaları devam ediyor. Bir de Afganistan'da bir yolcu uçağı düştü. Tabii ki gene haberi iki Türk olduğunu vererek. Üç. Üç mü? Evet. Bilmiş. Ama tamamen gene burada ölen insanları Türk ve olmayanlar diye ayırmayı başarıyor basın. Hı hı. Ama yani. bunun gittikçe evrensel bir hal almaya başlamış olabileceğini ve bizim kaçırmış olduğumuzu da özür dileyerek söylemek zorundayım. Ee, BBC'de vardı. İki gün önce uluslararası BBC'de e, bir haber, işte düşen uçakta iki de İngiliz varmış diye haber. E, demek ki biz yanlış anlamışız hakikaten. Mevzu buymuş diye düşündüm. Evet, öncelikle kendi milliyetinden olanların ölümünü bildirmek durumunda. Bu elbette yakınları açısından filan önem taşıyordur. Hiç şüphe yok bunu. Ama yani. Genel yaklaşımda başla manşete çıkarılacak şey Afganistan'da düşen yolcu uçağında iki Türk vardı başlığı olamaz yani. Yok zaten sonra ben de biraz baktım BBC'nin bir asıl haberi var bir yan haberi var bir de İngilizlerin öldüğüne dair haberi var o şekilde vermişler ama bizim gazetelerde manşet ölenlerin milliyeti üzerinden. Ve ölenlerin sayısından tarafı. önce sayısı yani 43 yolcu varmış Altısı yabancı olan ve bunlardan iki üçü pardon senin de düzeltmenle Türk imiş. Evet bu haberi de geçelim ve yani bunda kazalıp olmadı yani kazada bir suikast olup olmadı yolundaki haberlere de baktık böyle bir şey söylenmiyor Pamir hava yolları Kunduz'dan havalanmış ve Kabile gidiyormuş. Önce kaybolduğu bildiriliyor uçan sonradan da kabile yaklaşık 100 kilometre mesafede düştüğü açıklanıyor. Salan geçidinde bölgeye hareket edilmiş sisli hava zorlaşıyor diyorlar. Evet günün tabii önemli... Haberlerinden biri, iki önemli haber daha var. Biri İran'da uranyum takasının Türkiye'de yapılacağı haberinin değerlendirmeleri var. İran, Türkiye, Brezilya ve İran Dışişleri Bakanları'nın Tahran'da yaptığı görüşmelerin ardından uranyum takasının Türkiye'de yapılacağını açıklaması var. Aslında uluslararası nitelikte bir olay en azından bölgesel olarak. Hı hı bölgeselden öte hakikaten küresel politikada en çok e, konuşulan ülkelerden biri İran olduğuna göre e, küresel gibi geliyor. Evet evet. <gülüyor> Ve önemli bir gelişme bu. Yani Brezilya'nın e, muhtemelen bu bağlantısız denilen ülkeler arasında en büyük saygınlığa sahip olduğunu söyleyebiliriz. E, Lula'nın öncülüğünde e, Türkiye'nin de bölgesel olarak önemli bir rol oynamaya sürekli olarak çalışmakta olduğunu da biliyoruz ve ikisinin de aslında şimdi ikisi de e, güvenlik konseyi üyesi daimi olmayan üyelerinden ikisi de bu dönemde dolayısıyla orada da önemli bir e, rol oynuyorlar ve bence de şöyle bir önemi olduğunu söyleyebilir miyiz ne dersin benim yorum bu yani hı hı. yani e, Gittikçe gerginleştirilen İran'ın üzerinden işte büyük bir dünyanın uluslararası camia diyorlar ama tabi Amerika Birleşik Devletleri olun, karşılığı ol de, demek oluyor evet. Uluslararası topluluk dendiği zaman fakat buna karşılıkta büyük baskı vardı diplomatik çözüm ve daha fazla işte şeylere de yaptırımlara. Yönelecek bir tehdidi de şimdilik bertaraf etmiş gibi görünüyorlar. Bu Türkiye ve Brezilya açısından önemli bir diplomatik başarı olarak yorumlanabilir diye düşünüyorum ben. Yani önemli olduğu kesin ancak kimin açısından sorusunda bir yandan ortada galiba. Çünkü Amerika Birleşik Devletleri kaygılarının hala devam ettiğini açıkladı. Evet. Ve dedi ki İran nükleer programı ile ile barışçıl amaçlar taşıdığını uluslararası topluma gösterecek. Gerekli adımları atmalı dedi. Ee, ve yine aslında yaptırımlardan ve müdahaleden bahsetti. E, uranyum zenginleştirmeye devam edecek olursa falan filan diye devam ederek. Yani bunun bir manası olabilir herhalde. İran'la bizim niyetimiz vardı. Şimdi nereden girdiniz de olabilir. Ama tabi bu uranyumların geziniyor olmasını e, Türkiye'de iyi karşılamak mümkün mü? Hani Dünya sağ olsun gibi bir şey mi yapacağız? Dünya siyaseti adına taşıdık. Evet. Çünkü bir yandan da hani, e, bunlar da ciddi anlamda hem güvenlik hem de e, bir mi, iki mi nükleer santral yapmakta olduğu belirsiz ve kimle ne yaptığı çok anlaşılmayan bir Türkiye'den bahsediyoruz. Bir yandan da işte e, uranyumlar gitti, e, plutonyumlar geldi falan böyle bir durum olacak? Bu iyi bir şey mi? Ee, Biraz yerel Uluslararası bir ama... diplomasi açısından belli bir başarı hanesine yazılması önemi olduğunu düşünüyorum ama dediğin kaygılarında hepsini de ayrıca barındırıyor. Öte yandan bir de şey var tabi Yani nükleer silahların yayılmasını önleme anlaşmasına Uluslararası Atom Enerjisi Ajansı ya da kurumu açıkça İsrail'i de çağırmıştı geçen sonbaharda. Obama yönetimi derhal İsrail'e haber verip uymayabilirsin dedi. Aynı şekilde Hindistan'a da hı hı. bir çağrı geldi. Obama yönetimi onlara da dedi ki boş ver, uymayın diye. Sadece, Değilmez, siz bulaşmayın diyor. Evet, yani. Uluslararası toplum sadece Amerika açısından yani Hindistan'la Amerikan arasındaki anlaşma daha önemli. Hı hı. Amerika ile İsrail arasındaki antlaşma daha önem taşıyor tabii. Ama böyle bir çifte standarda Olağanüstü şekilde alışık olduğumuzu yani, söylememiz normali lazım. Normal bu zaten. Sonuna kadar da mücadeleyi sürdürmekten başka çare yok. Çünkü dünyanın geleceği de bu riyakarlığın mümkün olduğu kadar halkla tarafından kırılmasına bağlı. <gülüyor> Bunları, bunlar en forma olarak bu kepazelikleri hepsini görmeliyiz. Yani Obama bu açıdan en ufak bir fark getirmedi. Amerikan yönetimlerinin geleneksel çizgisine maalesef. Bu da çok üzücü bir şey. ...ama öyle... ...evet başarabiliriz yes we can falan filan... ...kısımların hepsi... E, ...galiba hikayede kaldı... ...iki ana slogan vardı... ...biri yes we can... E, ...evet başarabiliriz... ...diğeri de change... ...değişim idi... E, ...aynı tas aynı hamam... ...ve e, yes we can'den kasıt da galiba... Evet, ...halk da aynı politikaları sürdürebilir gibi bir şey mi... ...neydi içeriği... ...çok farklı bir hale geldi galiba... ...evet acı bir durum var... ...fakat şeyde yani önemli bir dönüm noktasında olduğumuzu söyleyebiliriz. Ya burada daha de devam etmeliyiz herhalde. Bunları konuşmaya edeceğiz de şüphesiz. Ama şimdi bir de tabii Türkiye'deki genel şeye kulak vermeliyiz. Kılıçdaroğlu olayı var. Bir yer, yani ilk yarım saati tamamlamak üzere burada duralım. Cumhuriyet Halk Partisi içinde Genel Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı için sürpriz bir açıklama gelmiş ve Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığını da ortaya koymuş. İlginç bir e, Gelişme. Yani iki kez aday olmayacağını açıklamıştı. Dün sürpriz bir şekilde adayım dedi Kemal Kılıçdaroğlu. Hı hı. Genel Sekreter Önder Sav, Hakkı Suha, Okay, Kemal Anadolu ve Şahin Mengü gibi 60 milletvekili de Kılıçdaroğlu safına geçti diye yorumlanıyor. Bu gazetelerde bugün belli başlı iki şekilde yorumlanmış. Birisi... E, Ak Partisi içinde, Cumhuriyet Halk Partisi içinde bir bölünme yaşandı. Ki bu az görünen, daha çok sanki e, Kılıçdaroğlu çıktı, gidiyor, hayırlı İkincisi olsun. İkincisi de o, Kılıçdaroğlu, Gandhi sloganlarıyla beraber bazı e, bir grup gazetede... ...hayırlı e, seferberlik, hayırlı olsun şeklinde bir özetlenebilecek bir şey e, geçmiş durumdalar. Yani ikili bir durum var. İkisine de bakmaya çalışalım sizin hı hı. için bir dakikalık, bir iki dakikalık bir arayı mu takip? Açık kaste. Pete adlı parçayı dinledik Boogie Woogie tarzında çalınmış Big Joe Turner söylüyordu çalıyordu Pete Johnson da çalıp söylüyorlardı birlikte Roland Pete adlı parça Big Joe Turner diye bilinen müzisyenin 1911'de doğum günüydü bugün Kansas doğumlu bir cazcı müzisyen 1985'te de Kaliforniya'da ölmüştü Evet Açık Radyo burası 94.9 saat 8.38 ve yolumuza devam edelim. Bu arada Zonguldak Kilimli'deki Karadon Maden Ocağı'nda yeni bir haber yok henüz. 540 metre derinlikte büyük bir facia olmasından adam akıllı endişe duymamak elde değil. Ve bu Türkiye'deki üçüncü büyük kaza olması açısından da yeni açılan Zonguldak'ta Türkiye Taş Kömürü Kurumu'nun Karadon Müessese Müdürlüğü'ne ait yeni açılan maden ocağında yerin 560 metre altında meydana gelen patlama grizu ve büyük bir kaygıyla izleniyor. Bakan da... Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Ömer Dinçer de henüz ellerinde bir bilgi olmadığını kaydediyor. İçeride mahsur kalan işçilere ulaşılamıyor. Fakat bile bildiğimiz gibi bu çok zor bir şey. Daha önceden bu tarz Çin'de, Rusya'da ve başka yerlerde meydana gelen kazalardan elde ettiğimiz bilgi bunun çok kolay olmayabileceğini de gösteriyor. Bölgede Enerji Bakanı Taner Yıldız'da iki yol vardı. Bunlardan bir tanesi yüksek basıncın etkisiyle tamamen dağıldığı için o yoldan gidemiyoruz. Daha uzak yoldan gideceğiz demiş. Karbon monoksit miktarı ve içeride zaman zaman yükselen metan gazı seviyesi nedeniyle kurtarma çalışmaları kontrollü olarak sürdürülüyor diyor. Ki bu zorluk yarattığı anlaşılıyor. Evet dönelim... Türkiye'deki gazetelerin baş konusuna, bugünkü baş konusu olan Cumhuriyet Halk Partisi'ndeki duruma. ikiye ayrıldığını söylemiştik. Hangisiyle başlayalım? Önce bunu sembollerle destek veren veren olarak anlayabileceğimiz Cumhuriyet gazetesi mesela hedefimiz %40 demiş. Ee, yani Hürriyet gazetesi zaten e, ciddi anlamda hani, olumluyor sanırım bu adaylığı. Bunu anlamak mümkün yayından. Okan Konur Alp'in haberi Hürriyet Ankara Bürosu, bürosunu Kemal Kılıçdaroğlu dün ziyaret etmiş ve e, Hürriyet'in deyimiyle manifesto niteliği taşıyan hedeflerini anlatmış. Hemen yanında da e, Kemal Kılıçdaroğlu'nun ailesiyle. Fotoğrafı var. Dersimli Gandhi Kemal yazıyor altında. E, herhalde... Bu bir destek diye bakabiliriz. Yani olumlamak ya da olumsuzlamak değil derdim hakikaten destek derken. Ama hani belli ki hürriyet örneğin bu adaylıktan memnun. Bu Gandhi benzetmesi de neden dolayı oluyor? Tipinden. Tipinden öyle mi yoksa... Siyaseten benzerlik şu ana kadar duymadım. hani. E... Tipi benziyor mu? Yani televizyonda o kadar çok yan yana gördüm ki iki fotoğrafı e, bana andırmaya başladı benziyor. açıkçası. <gülüyor> Evet. Yani, hani, sonuç olarak ikisinin de kafası e, saçlı değil. E, i̇kisi de ten olarak buğday tenli ya da esmere doğru gidiyor. E, buralar inceler. E yeter bu kadar zaten. E yeter. Sivil direniş falan konusunda benzerlik olmayabilir ama mühim değil. Gandhi'yi de Gandhi yapan zaten. E, Fiziği de evet o yüzden. Doğru bir yaklaşım. Evet, Milliyet Gazetesi de zaten tamamen onu sem sembolize ederek Gandhi yola çıktı diye vermiş. Baykal'a rağmen tabandan gelen destekle adaylığını açıklayan Kılıçdaroğlu. Parti yönetiminin sert itirazına karşılık bunlar sağlıklı doğum sancıları demiş. Destek bana güç verdi, bu iktidar yürüyüşü demiş. Yüzde kırktan bahsediyor, yüzde kırk Hürriyet Gazetesi'nde vardı. Cumhuriyet Gazetesi'nde de e, aynı sohbet var, hedefimiz yüzde kırk. İl örgütlerinin ve milletvekillerinin büyük çoğunluğunun desteğini alan Kılıçdaroğlu adaylığını açıkladı diyor. Emanetçi olmam demiş. Baykal'ı övmüş. Ee, yani, başlıklar bunlar ve bir de yanda bir haber var. MYK karıştı. Baykal'a dön çaresi diye. Ee, Ama ana ağırlık tabi Gandhi Kemal'de değil mi? Gandhi diyor mu Cumhuriyet? Yok Cumhuriyet öyle bir... E, o dilden hoşlanan bir gazete dil geleneksel olarak. Hedefimiz yüzde 40 öne çıkartmış ve yaz ben emanetçi olmamla Baykal'ı övdünün alt alta gelmesini yine de hani e, politikat açısından çok mantıklı bulmuyorum ama olsun. Ama evet olsun bence de Radikal Gazetesi de Hürriyet grubundan Doğan grubundan e, Kılıçdaroğlu bayrak açtı diye o da bir sembol e, kavramıyla dile getirmiş meseleyi. Kemal Kılıçdaroğlu kongreye Sayılı günler kalan Cumhuriyet Halk Partisi'nde Liderliğe aday olduğunu ilan etti Sav, Anadolu ve Okay gibi yöneticilerle 55 milletvekili Tam destek verdiklerini açıkladı Ancak MYK'da tartışma çıktı Merkez Yürütme Kurulu'nda Diyor Bunlar daha çok Destekleyen yani yola çıktı Bayrak açtı %40 dedi Gandhi dedi. Cumhuriyet, mesela Vatan gazetesi de, Cumhuriyet Halk Partisi'nin ağır topları Gandhi dedi diyor. Bu şekilde. E, 97 milletvekiliğinden 58'i ve 65 il başkanı Kılıçdaroğlu'nun arkasındayız dedi. Ve parti karıştı diyor. Şimdi bir de partinin karıştığı yolunda daha ağırlıklı olarak veren gazeteler var. Biraz da onlara bakmalıyız herhalde. Ee, mesela Sabah Gazetesi. Sabah Gazetesi Kılıçlar Çekildi demiş. Kılıçdaroğlu O, o özgür... da bir kılıç benzetmesi metafor evet. kullanmış. Hani herhalde isme binaen değildir. Yani en azından oğlu kısmı dar kısmı yok. Kılıçlar çekildi diyor. Ee, dar alanda kılıçlar falan gibi de bir şey olabilirdi çünkü. Kılıçdaroğlu özgür irademle adaylığımı koydum. Baykal buna ihanet ve şeytan ittifakı denir. Diye alt alta iki tane söz vermişler. Şeytan ittifakı mı? O i̇hanet ne? ve şeytan ittifakı. Evet o Star gazetesinde de var. Şeytan ittifakı diye vermiş Şamil Tayyar'ın haberinde Baykal en yakın çalışma arkadaşlarının kendisini terk edip Kılıçdaroğlu'na destek vermesinin ardından bu sözleri söyledi diyor. Ee, Valla söyledi mi söylemedi mi kısmı yine e, Baykal'ın her şükür. zamanki esrarengiz durumu sebebiyle e, belli değil. Mesela çünkü sabahta şöyle demiş Baykal'ın Kılıçdaroğlu Sav işbirliğini ihanet Medyanın da içinde bulunduğu şeytan ittifakı diye nitelediği belirtildi diyor. Ee, yani birebir ağzından duymuşlar mı duymamışlar mı anlamak çok kolay değil. Ama e, öyle çıkmış haber. Evet bu şeytan ittifakı diyor ve devam ediyoruz. Ee, tabii bu benzetmeler kılıç şeytan ittifakı filan benzetmeleri metaforları e, <gülüyor> al, altı ok yaydan çıktı diye de. Bir başka benzetmeyle taraf gazetesi vermiş. Kılıçdaroğlu'na dair de Cumhuriyet Halk Partisi'ni böldü. 60 milletvekili ve 45 il örgütü destek verdi. Diğerleri Baykal'ı çağırdı ve CIA ajanı olmakla suçlanan SAV'ın istifası istendi. Efendim? E, e, evet, MK'da SAVA'da CIA ajanı defol buradan diye bağırmış Savcı Sayın. E, Savcı Sayın kim? Sanırım MYK üyesi. Yani MK'da hmm. olduğuna göre. Bu toplantıda yapıldığına göre bu sözler söylendiğine göre falan filan. Önder Sav kim? Genel sekreter yani işte iki numaralı adamı oluyor partinin bu sosyal demokrat yapılanmada. Cumhuriyet Halk Partisi teşkilatlarındaki etkinliğiyle biliniyor diyor gazetelerden biri. Kılıçdaroğlu'nu desteklediğini açıklamış. Baykal dönse de tavrım değişmez yollarımız ayrıldı demiş. Dostluğumuz devam ediyor da demiş. Kılıcını atmış yani. İlla bu metaforlara devam edecek olursa. İster istemez. Haber Türk'te Kemal Bey aday CHP iki parça demiş. Kılıçdaroğlu 58 CHP milletvekilinin desteğiyle adaylığını açıkladı. Meka Baykala dön dedi. Diyor. Ee, Sav Baykal'ın oyuna gelmeyeceğine inanıyorum. Siyasette yollar ayrılabilir ama dostluklar sürer dedi. Diyor. Hemen altındaysa CHP Genel Başkan Yardımcısı Yılmaz Ateş'in. E, sırtımızdan hançerlendik yorumu var. Sırtımızdan e, hançerlendik mi? Anlamıyorum bu işleri. Yani hani, kılıçlandık demedi. Sıkıntı orada görüyorsan. <gülüyor> sıkıntı yok boş ver. O da olur o da. Kılıçlandı. Yani bir partide de genel başkan istifa ettikten sonra genellikle birlerin aday çıkması. Hele ki CHP gibi e, epey bir zorlanmış yıpranmış diyelim partide. Çok normal gibi geliyor bana ama neyse yani normal ya da anormal olmasının ötesinde birinin aday olmasının hançer olması bir garip. 58 vekilinde desteklediği Kılıçdaroğlu ise aday olmam için müthiş bir baskı vardı. Partinin bölüneceğine inanmıyorum diyerek asıl endişeyi galiba söylemiş ya da ben öyle algıladım. Hani çünkü ne söyleniyorsa inanmıyorum diye onunla ilgili demelde bakmak gereken sıkıntı oluyor. Açlık grevleri bitti mi? Bitti ya. Onlar bitti zaten. Cumartesi günü eyleminde Baykal dışarı çıkmayınca millet küstü gitti. Oturma eylemi yapan birkaç kişi var. Ee, Onlarla kafası karışmıştır. Açlık bu kadar aya düşürüldüğü başka bir yer ve kurum, kurum düşünmek zor herhalde. Yani açlık grevi ile ilgili tabii bu da ayrıca bir kara leke olarak herhalde duracak. Veya bir ara CHP çıkıp aklımız oraya yerinde değil de özür diliyoruz falan filan diyecek. Çünkü bunu kimse sonra çıkıp şey demez herhalde değil mi? Ya bir kısım genç yapmış bizimle alakası yok falan. Ee, evet. İnadına baykal, inadına sol. İnadına kal, inadına e, bir tane daha vardı. Dön. De Heh. Deniz bir de. Denizler. Peki e, bir de e, bugün bir gün gazetesinde de e, Kılıçdaroğlu aday oldu. Cumhuriyet Halk Partisi karıştı. Ünlem diye bir. E, Halbuki o kadar da gevşek ve iyiydi ki her şey. <gülüyor> karıştı. Evet ama o da yani bir bölünmeye dikkat çeken Hı -hı. gazeteler arasında yer alıyor diyelim Parti içerisinde etkili kimi kesimlerin onayını almadan adaylık açıklaması şey Merkez yöneti yürütme Kurulu'nda kriz yarattı diyor bir krizden de bahsediyor bir gün gazetesi Peki bu siyaye acanı denmesi kriz yaratmış mı? Yaratmamıştır. Çünkü böyle şeyler standart olarak çıkıyor ya. Hain. işte CIA ajanı. Bilmem kimin adamı falan diye. O zaten standart. Evet. Yani farklı görüşteyseniz genellikle böyle ifade ediliyor. Yani kültüre bağlı. CHP kültürü değil. Bu daha da e, kötüsü herhalde. Daha yaygın bir kültür zaten. William Buckley'in Buckley diye bir çok muhafazakar sağ kanatta yer alan ama seviyeli bir gazeteci vardı. Uzun yıllar köşe yazarlığı ve sunuculuk, televizyon sunuculuğu filan yaptı. Hı hı. Hasan Ersel nakletti bunu. Bir uluslararası programda anchorlık yaparken Papa Andrei, baba Papandreou'yu çağırmış. O da her şeyi CIA yaptı diye varyansın ediyormuş Yunanistan'da. Darbeleri de her şeyi CIA yaptı diye. Hı hı. Bütün dünyadaki olayları CIA ajanları tarafından yaptığını söyleyince Bakli demiş ki şimdi size inanmıyorum demiş. Yani çok rahatlardım demiş eğer böyle olsaydı. CIA'nin bu kadar güçlü olduğunu bilseydim fevkalade rahat uyurdum demiş. Bir muhafazakar Amerikalı olarak ama galiba o kadar kuvvetli değil demiş. O aklıma geldi. Hasan Ersen nakletmişti bu anekdotu bana. Yani zaten bence hani Sav'ın CIA ajanı olduğuna inanmasıyla falan alakasından öte bunu yapsa yapsa bir CIA ajanı yapar her halle diye e, bir durum var. Hani CIA ajanı ben gördüysem farkında değilim büyük ihtimalle e, sayın sayın da farkında değildir ama nedir biliyoruz hepimiz ve ne yaptıklarını ne yapmadıklarını da biliyoruz bu iyi bir şey. Şimdi hangi metaforları kullanacağız sen karar ver hançer mi kılıç mı bayrak mı? Yangını var falan gibi daha böyle sıcak şeyler yapsak. Bugün mü Kongre yarım mı? Zor sordu. O, o 22 kısmını... Mayıs'ta daha çok var. Öyle mi? Dört gün var. Evet. Ha tamam. Hemen cevapladım ama gördüm. Evet, gerçekten <gülüyor> çabuk bir cevap oldu. Peki yüzde olur mu? Olur olur. Seçimlerde mi bu? Seçimlerde tabi. Yani i̇lk, Partisi ilk hedef seçimi. şeymiş. Evet ilk seçimlerde yüzde tek başına iktidar imiş. Ee, hayırlı olsun demek lazım. Diyecek çok fazla bir şey yok herhalde bununla iyi. Evet. Peki bir de e, şeyden e, bitirelim artık bu konuyu evet, ya daha Evet zaten hani onu kendin tüketeli epeyce bir vakit oldu. Light istiyorsan bak e, harika light haberim var. Hem de yine e, hezeyanlar ve CIA ajanları içeriyor. Evet. Amerika'da 2010 güzellik yarışması yapılmış. Amerika'nın güzellik yarışması bile gazetelerimizde birinci sayfada yer alabiliyor. Niye hiç anlamıyorum ama. Rima Faki 24 yaşında işte Amerika'nın en güzel kadını seçilmiş. Bu ilk kez Arap asıllı birinin Amerika'da güzellik yarışmasını kazanması durumuna tekabül etmekteymiş. Ardındansa tabii ki ne başladı? Tabii ki yarı Arap olunca e, kazanan kadın Müslüman. Aa. Tabii ki Obama başkan Müslüman. E, en güzel Müslüman Amerika ciddi anlamda hızla İslamiyet'e doğru kayıyor diye. Herhalde neokom e, Amerikalı sağcı Hristiyanlarla e, Türkiye'deki sağcı Müslümanlar bir arada bunu düşünüyorlar. E, böyle bir garip hal var. E, mesela Türk gazetesi şey demiş. Kraliç Erima diyor. Çünkü artık güzellik kraliçesi ee, Müslümanmış Müslüman Rima Fakih diye geçiyor ki e, Katolik okulunda okuduğunu okudum ben kısa hayat hikayesinde. Katolik Müslüman da olmaz şimdi yani. Olabilir o da olabilir önce Katoliktir sonra Müslüman olmuştur belki doğrudur da ama e, yani. Niye bu kadar meraklıyız insanların Müslüman olmasını onu da bilmiyorum. Hani bir ortaklık yakalayınca evet demek o güzellikten bana da bulaştı bir miktar falan gibi bir şey olacaksa e iyi ama böyle de bir durum işte mesela. Evet magazin haberleri ben de bir ekleme yapmak istiyorum müsaadenle. Şükrü Saracıoğlu stadındaki anons olayına ben takılmış durumdayım. E, Hakan e, B diye geçiyor. Anonsçunun adını vermiyor gazeteler. Anonsçu Hakan B. Bazı gazeteler veriyor. Anadolu Ajansı vermemiş. Posta gazetesinde var. Fenerbahçe Trabzon maçının uzatma dakikalarında Beşiktaş-Bursa 2-2 diye anons yapan stat spikeri Hakan Bingül gözaltına alınmış. Niye? Halkı huzursuzda teşvik etti. Huzur ve sükûnu bozmak. Türk Ceza Kanunu 123, 123. maddesi uyarınca ifadesi alınmış, sonra serbest bırakılmış. Kasıtlı yapmadım anonsu demiş. Bazı seyircilerden duydum. Sonucunu 2-2 diye bağırdı. Ben de anonsçu olmama rağmen Fenerbahçe kulübündeki görevlilerinden birine sordum. E onlar da aynı şeyi söyleyince ben de anonsu yaptım demiş. Ben bir türlü inanamamıştım buna resmi anons yapıldığına ama öyleymiş ve bu ikinci defa oluyor. Işte. Bir de 1970-71 müelsiminde Galatasaray'ın Ankara'da 2-0 mağlup olduğuna dair PTT'ye karşı e, haber gelince Fenerbahçeliler sahaya inmişler ve omuzlara filan alınmışlar. Ama o sırada Galatasaray'ın 7-1 galip geldi. Yani böyle de bir tuhaflık var. Bu ikinci defa oluyor. Şimdi ses ve sesine kulak verelim Hakan. Beğenin ya da Bingül'ün. Ee, ilk defa gördüm bu arkadaşı ve sordum. Dedim evet dedi ben de öyle bir duyum aldım. Bitti mi dedim. Emin olmak istedim. Sordum. Hayır dedi iki iki maç. Dedi, sağdan soldan da öğrendim iki iki. O arada telsiz telefon... Şey, telsiz mikrofon masasın, masamın üstündeydi. Yani dördüncü akşam masasının üstündeydi. Ondan dolayı ben de öyle bir Fenerbahçe'de olarak <gülüyor> heyecandan e, kendi anons yaptım. Bugün çıktı gazetelerde yok Aziz Yıldırım beni dövmüş öyle bir şey yok. Maç sonunda başkan beni yanına çağırdı ben orada görev yapan ve her zaman doğru düzgün görev yapan bir insanım. Ve Aziz Yıldırım bana bugüne kadar kötü söz yani dövmek değil kötü söz bile, bugüne kadar bağırmadı bile. Evet Hakan Bingöl açıklıyor ben e, görevimi yapmaya çalışıyorum diyor. Bak şey yapamamış e, telefon hatları herhalde kesikti televizyonlarda da maç verilmediği için haber alma imkanı olmadı. Onun üzerine arkadaşlar oradakilere sormuş ve anonsta bulunmuş. Bunun üzerine işte yaktılar tadı filan. Şiddet oldu yani. Taraflar sahaya indi ve yanlışlıkla şampiyonluğu kutlamasına 40 tam 40 yıl aradan sonra bir kez daha yanlışlıkla şampiyonluk kutlamış oluyor Fenerbahçe. Artık gelenekselleşiyor 40 yıllık bir durum oluyor anlaşılan. Takımın şampiyon olmadığı ortaya çıkınca da öfkeli taraftarlar da bu anonsa tamamen inanmayı tercih ediyor. Kendilerinin herhangi bir telefon bağlantıları ve başka bir İletişim araçları da yok. İnternet de yok zaten dünyada. Onlar bir anonsu böyle... Ya, ...duyunca birden... ...sinirleniyorlar. Yanılıyorlar. Sonra düzeliyorlar. olun yakarız... ...sloganı da gerçekleşmeyince... ...şampiyon olmadan da yakıyorlar. İşte böyle. Wishful thinking... ...deniyor buna da. Yani... Ee, galiba o konuda zaten bir miktar daha eğlence devam edecekmiş gibi görünüyor. Değil mi? Kimileri için evet. Bir benzetme de Cumhuriyet Halk Partisi'nde NTV'den gelmiş. O da güzel aslında. Medcezir. Cumhuriyet Halk Partisi'nde medcezir diyor. NTV, MSN, Bicikon. Baykal'a gel, Sava git. Bakalım ne olacak? Yani ee, bunlar öyle bir durum haline almaya başladı artık bir süredir e, hiç konuşmadığımız kadar çok CHP konuşuyoruz gerçi neyini konuşuyoruz kısmı ayrı bir konu ama e, işte böyle bir gündem olma durumu var e, önemli olan galiba bütün bu sular durulduktan sonra politika ile ilgili nelerin değişip nelerin e, aynı kalacağı kısmı mesela e, CHP konu avukatlığından çıkacak mı Baykal gittiğinde mesela temel kilit sorulardan biri bu e, ya da e, ...Dersim'de ne de güzel olmuştu... ...diyen Onur Öğmen... E, ...yeni yönetimde önemli bir yere alacak mı... E, ...Dersimli Gandhi Kemal'in yanında... ...falan gibi birkaç tane soru var. Önemli sorular bunlar. Bunlar şimdi yeri değil... ...anladığım kadarıyla şimdilik eğleniyoruz. E, eğlence bittikten sonra... ...bunları herhalde daha net, daha ısrarlı soruyor olacağız. Evet, onunla ilgili... ...birkaç... ...yani onunla ilgili olmayan pardon... ...birkaç önemli şey daha var. Onları da söyleyelim. Balyoz soruşturmasında... E, Harp Akademileri Komutanı'nın yardımcısı Olcan tutuklanmış. Boyunluk nedeniyle yürümekte güçlük çekiyormuş herhalde rahatsızlığı var. Hakkındaki tutuklama kararı yüzüne okunmuş ve o tutuklanmış. Bir başka önemli haber de Muğla'da bir polis... Tutuklanmış. O da e, önemli, çok önemli olaylar burada Bu da da çıkan olaylar, e, olayların ardından da aslında biraz karışık bir durum. E, polis kurşun olmadı açıklanmıştı. Şimdi ise polis tutuklandı. E, Vali polis değil demişti öyle e, vurulan öğrenci için. Şerzan Kurt, İktisadi İdari Bilimler Fakültesi 2. sınıf öğrencisi. Şerzan Kurt'un 21 yaşında yer Ama şimdi tutuklanmış. Oluyor böyle şeyler e, diye bakmak lazım herhalde. Bir diğer e, tutuklama değil ama ceza kararı ise e, Baran Tursun'un e, annesiyle ilgili verildi. E, Baran Tursun kimdi? Aslında İzmir'de dur ihtiyarına du uymadığı gerekçesiyle başından vurularak öldürülen bir gençti Baran Tursun. E, ardından kucağında böyle garip dosyalar bulunmuştu. Bir işler var falan gibi böyle garip bir hal yaratılmıştı. Sonra bunların hepsinin polisten kaynaklı. E, hafif delil karartma diyebileceğimiz durum olduğu ortaya çıkmıştı ve aile olayın peşine haliyle bırakmadı. Hala peşindeler. Fazla peşine düştüğüne karar verdi galiba adalet. E, öyle mi anlamak lazım bilmiyorum ama e, annesine tehdit ve hakaretten 5 ay 20 gün hapis cezası verildi. Evet bu da önemli. Çok acayip bir adalette eşitliğin hala mumla arandığı Cezasızlığınsa bir... Cezasızlığınsa her noktada karşımıza çıktığı garip bir hal. <gülüyor> Mehmet Tursun şey demiş oğlumuzun katilleri ve destekçilerin dünyanın bütün orduları bir araya gelse ve onları korusalar dahi peşlerini bırakmayacağız demiş doğal olarak bir baba olarak. Bir başka adalet meselesi de Kürt siyasetçilerin avukatlarının Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurması. 14 aydır tutuklu bulunan 104 Kürt siyasetçi Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'ne başvurmuş durumdalar. Diyarbakır Barosu Başkanı da delil olmadığı için iddianamenin hala hazırlanmadığına da dikkat çekmiş. Savcının elinde delil yok diyor. Mahkemede de iddianame yok ama e, tutuklular var. E, bu aslında ağır ceza mahkemeleri, özel mahkemeler, DGM bir sürü bir sürü isimle adlandırıldı. E, örgütlü suçlarla ilgili koyulan bu mahkemelere gerçekten e, düşmemekte fayda var. Düştüğünüz anda tutuklanıyorsunuz ve böyle devam eden garip bir süreç yaşanıyor. E, herhalde bunların kapatılması gerekiyor Türkçesi bu gibi. Yani bu özel mahkeme durumu e, insanları içeri tıkıyor ardından bakıyor her şeye ve sürekli de böyle devam ediyor. Kabul edilir bir durum değil. Evet. Dün e, Mehmet Emin Aktar Diyarbakır Bersu Başkanı. Yani müvekkillerimize ilişkin soruşturma merciğinin elinde delil yok demiş. 14 ay gibi bir uzun sürede davanın açılmaması ile ilgili ciddi bir siyasal amaç güdülüyor. Siyasetçilerin ciddi biçimde rehin tutulduğu inancı hem bizde hem de kamuoyunda gittikçe güçleniyor demiş. İnanç yerine tabii şey demesi daha doğru olurdu düşüncesi ama bu sürücü insandır. Bu bir inanç meselesi değil çünkü. Yok değil bir diğer garip durumsa dün Ankara'da yaşandı Esat'ta 5 e, e, trans durdurulmuşlar ve kimlik soruluyor arabanın içinde e, inmeleri isteniyor inmek istememişler e, transseksüeller pembe öyle mi? evet pembe hayatın e, aktivisti olan 5 e, transseksüel ardındansa e, polisler e, arabayı sarmış falan bunun üzerine onlar da e, 25 kişi daha gelmiş 25 aktivist daha gelmiş onları destekleme ve ardından göz yaşartıcı gaz job e, bir saldırı başlamış e, en son görüldüklerinde ağızları burunları kan içinde karakola götürülmüşler e, ne oldu nasıl oldu hiç belli değil sabahta serbest bırakılmışlar hiçbir şey olmamış gibi e, evet. bunlar yaşanmaya devam ediyor yani herhalde e, cinsel yönelimleriyle ilgili olduğunu düşünmek çok mu garip olur 30 kişinin birden bire dayak yemeye başlamasının ...bunları düşünmek gerekiyor herhalde... ...gerçi bir yandan sadece düşünmek değil... ...mesela Ankara'daysak... ...saat altıda yükseldi... ...insan hakları önünde olmak da gerekiyor... ...bir oturma eylemi yapılacak bu konuda... ...pembe hayat örgütlüyor... ...sessiz kalmamak lazım hakikaten... ...ciddi anlamda çünkü... ...sürekli devam eden bir ayrımcılık... ...insanına göre muamele durumu... ...hiç bitmeden devam ediyor... ...evet... ...şey yapalım ara vermenin zamanı. Şimdi 9.30'dan sonra da önce Miktat Kadıoğlu'na bağlanıp gayri resmi hava durumunu alacağız. 9.30'dan sonra da Ahmet İnsel'in Michel Marian'la Ermeni kökenli bir ailede 1952 doğumlu Paris. Doğumlu Michel Marian'ın Paris Siyaset Bilimleri Enstitüsü'nde öğretim üyesi onunla ilgili Ermeni tabusu üzerine diyalog söyleşisi vardı. Geçen hafta radyoda da bu söyleşinin bir başkası gerçekleşti. İkisi arasındaki bu söyleşi dile getireceğiz. Nur Deriş de bizim için tercümeleri, çevirileri yaptı. Onun için de şimdi ara veriyoruz. Açık Gazete Miktat Kadıoğlu'yla havadan, sudan. Günaydın Miktat Bey. Günaydın Bey. Günaydın. Günaydın Ömer Bey. Ee, mevsim dönümleri nasıl? Gayri resmi hava durumu... ...yine hafif bir soğumadan bahsetmek... ...mümkün mü acaba? Yoksa bunlar mevsim normallerinin... ...tamamen içinde mi seyrediyor? Aslında evet, normalde ne döndük? Biraz yüksek geçiyordu, dolaşıyorduk. Evet. Şimdi 5 derece falan soğudu. Bugün biraz şey e, 20 derece civarında. Tekrar 25'e doğru çıkacağız. Yani 5-10 derecelik bir düşüş var hava sıçaklığında. 30'lardan bakarsak, 30'la bugün arası 10 derece fark diyor Bugün parçaları az buluttu, daha doğrusu çok buluttu. Ama yağışlı bir gün var. Gök gülüktü, sağnak yağışı. Özellikle öğleden sonra Andalya daha fazla bir yağış alması bekleniyor. Bugün sabah 12 dereceydi en düşük sıcaklık. Gece 20 derece. Şey, gündüz 20 derece. <gülüyor> <Uyanamadım bana hala. gülüyor> gündüz 20 derece. Evet. Gece, sabah 12, gece gündüz 20. Yarın e, parçalı bulutlu yağış yok yine 20 derece. Sabah 10, 13 derece olacak. Perşembe günü yine sabah 12 e, sıcaklık yükselmeye başlıyor. 22 derece gündüz en yüksek sıcaklık. Cuma günü sabah en düşük sıcaklık 12 derece, gündüz 23 dereceye çıkıyor. E, cumartesi günü akşam sağanak yağış var tekrar 24 derece, Gün, sabah 13. Pazar günü yine 24 derece, sabah 14. Pazartesi günü e, gök gürültülü sağanak yağış, sabah 15, gündüz 25 derece olmasını bekliyoruz. Pazartesi e, 25, 15. 25. 15 25 yani aslında evet. e, en düşük bugün ve bugün, yarın, ol yarın. Evet. E, oluyor. Yani. Onlar da mevsim normalleri içinde e, e, sayılabilir herhalde. Bir nemli bir hava var yani böyle nem yapışıyor. <gülüyor> Hiç on, nefes alamıyorum vallahi. Evet. Bu havanın kapalılığı, kuzeyli rüzgarlar hafif olsa nem bal nemi arttırıyor. Nem art nem artık hava kapalı. Böyle melankolik bir gün hocam. Gök Gökgürültülü sağanak yağışlı. Bir türlü de yağacakmış gibi yapıp tam yağmayınca da öyle bir evet. ferahlık his, hissedilemiyor. Bu da evet. bu da psikolojiyi etkileyen unsurlardan biri olsa gerek değil mi? Zaten evet bu zaten buna mevzi yağış deniyor. Sağanak gök gürültülü olunca böyle çok küçük bölgelere yağar ya nokta nokta. Onda nereye yağdığı belli olmuyor çoğu zaman. O yüzden bütün günü iptal edebiliyorsunuz yağmur olacak diye ama bakıyorsunuz kapalı dağımadıyama bir türlü yağmadı da olabiliyor yani çok şey e, hoş bir gün değil benim için dışarıda olanlar için de hoş bir gün değil şimdi ben de bir çek, bir program için çekim yapıyorduk şimdi artık böyle hafta son, hafta sonları e bu hafta sonu Bafa görmek çektik yağmur var diye iptal oldu yani ya ihtimali. Evet. ihtimali var diye Evet şimdi hocam ben böyle bir Çepedeyim, böyle f var burada. Bilmiyorum Sava böyle. Savaşa mı girdiniz? Savaş muhabiri miktar kelle olarak <gülüyor> yayın yapıyoruz. Zor çatlar altında. Neyse, <gülüyor> işte, geçti herhalde. Çok gürültü yapıyor. Evet, size daha çok geliyor ama biz de duyar, duyabiliyoruz tabii. Evet. Ya bomba ee, seslerini duymadınız mı? Duyduk ya. duyduk. Ha, bomba seslerini duymadık Allah'ta. İşte o da <gülüyor> çok, çok biraz uzağa düştü yani. <gülüyor> Kıskaladılar. Ya yani böyle işte canım bu dünya işleri. Bu yağmur işte bu bahar yağmurları böyle zaman zaman hani bazı bazılar diye eskisi gibi eskiden ön gibi bir şey yani. Ne zaman nereye yağacak belli değil. Mevzi, lokal, aralıklı yağış işte dediği zaman insanlar... Nerede şansa kimin şansına düşerse işte. Ben neyse şemsiyemi aldım bugün. Evet. Ee, aslında yarın öbür gün falan da hep parçalı bulutlu yani açılmıyor hiçbir zaman tam hava tam açık bir hava yok. Yani o o havalarda da arada bir çişerleyebilir. Ee, böyle bir şey yani hava tahmini yapmak da bugünler çok zor. Çünkü öyle bir büyük bir sistem şey değil etkisine değil yani küçük küçük bulutçuklar nereye ne yapacağını belli olmayan tahmin edilmesi gözlenmesi çok zor yakalanması. Böyle bir hava var hocam. Yağsın. Ne yapalım? Yani evet. bazıları yağmur istiyor. Ee, bazıları e, da istemiyor. E, ne bileyim bu şeye bağlı. Çilelen Kerbitçi gibi bir durum. E, öte yandan da tabii şeyin e, Asya'da özellikle Çin'de mesela muson mevsiminin de o erken gelmesi ya da gelmesiyle beraber yani... Hazırda gelecektin. Acaba geldi. Eee öyle 1 milyondan fazla insanı etkileyen Büyük e, sel felaketlerinden hem Hindistan'dan hem de Çin'den haberler gelmeye başladı. Bir yandan da Türkiye'den de ya ufak ufak e, orman yağım, yangını haberleri e, de kendini evet, göstermeye başladı. sel de oldu. Demek ki sanatta bir sel oldu ama. Evet. Pek şey gündeme gelmedi fazla. Başka depremler var. Siyasi <gülüyor> filan onlarla uğraşıyor. Evet, onun için i̇şte, işte öyle. futboldaki deprem bir şeyler var öyle güldem onlar evet ee, öte, öte yandan da tabi Tanganyika gölünün mesela e, tarihindeki en büyük e, sıcaklığa ulaştığı e, haberi vardı sarsıcı bir haber çünkü dünyanın ikinci büyük volüm olarak hacim olarak e, gölü Afrika'da ve küresel e, ısınmanın tam bir etkisiyle son 1500 e, Yıldan beri görülmüş en sıcak noktaya ulaşmış olduğu Nature Geoscience gibi önemli bir saygın bir bilimsel dergide yayınlanmış ve o, onun çevresinde bulunan çok büyük bir göl olduğu için 10 milyon insanın da onun balık ve deniz göl ürünlerine bağlı insanları da ciddi şekilde etkileyeceği belirtiliyor. Ve yani küresel e, iklim değişikliği şimdi ve burada diye de yorumlamak mümkün. Çünkü ağaçlar Aynen. işte çok erken e, çiçek açıyor, yaprak veriyor mesela 3 hafta evet. önce filan Bunlar artık oldu yani gelecek bir tehditten bahsetmemiz e, söz konusu bile değil herhalde. Evet, geçen hafta hocam ben bir televizyon bir çekimi için şey dedim, bir belgesel çekiyoruz da bakalım... Sonra açıklarım ne zaman nerede yayınlanacağını. Evet. Şey, İğne Adadaydım Longoz Ormanları'nda. Bu sene çok yağdı mağdı dedik ama gittim Longoz Ormanları'nda yağmur yok. Öyle yani mi? Evet. Tabii canım bir iki aydır hiç yağmıyor. Tamamen sular çekilmiş. Ee, o, su batar ormanlarında su aradık bulmak için. Bir Ki... tane ufak tefek göl bulduk böyle küçük küçük. Yani kredi... Longoz ormanları çok büyük bir önem taşıyor değil mi çevresi hatta İstanbul'a ha. kadar etkileri olan bir şey oldu öteden beri söylenir ben durumu çok iyi bilmiyorum ama Hocam bir Amazonlarda var bir tane de Afrika Kongo'da var bir de Türkiye'de Öyle böyle mi o kadar ender de, O kadar yani bu büyüklükte böyle bir Longoz ormanı bir, yani Türkiye'de büyük bir zenginlik yani içinde her türlü yaşam var yani şeydeki denizden karaya doğru geldiğince denizdeki yunuslardan tut karadaki o kumullar, lagün gölü, sazlık, su basar ormanlar ve kuru orman. Böyle bir e, çeşit var orada. Böyle bir dönüş şey var. Eko, Müthiş mü, bir bir, bir ekosistem yani. Evet. Müthiş evet. Yani işte orada çekimdeydim ama ben çok su bekliyordum şaşırdım. Su ortalıkta su yok. Yani o kadar böyle çok yağmur yağda falan dedik bu sene ama yani sürekliliği yok yani iki aydan beri yağmayınca hemen susuzluk ortaya çıkıyor ee, oradan da Dübni Nisa mağarasına gittik şeyde bu Bulgaristan sınırında orada da insanlardan dolayı yarasa kalmamış diye yarasa yok öyle mi? her taraf sinek cahit sinek var ormanlarda ee, yarasalar tabi son derece e, ekolojik dengede hayati rol oynayan hayvanlar evet. o yüzden de çok orada da problem var demek ki yani orada bir tane daha şey geçiyor. Şimdi bu yarasalar deyince aklıma geldi biliyorsunuz. Yarasalar tek uçan memeliler evet. olarak biliniyordu. Şimdi işte üstüne geçen uçakta da var bir sürü. <gülüyor> evet. Yani artık yani uçaklar altınca tek uçan memeli olmaktan çıktı ama tek uçan memeli hayvan diyebiliriz yani yarasalara. Çok faydalı bir, bir hayvan. Yani evet. şey olarak. Yani o sinekleri böcekleri temizleyen şey yani bir de yarasalar geceleyin açan çiçekler de varmış. Geceleri açan çiçekleri de yarasalar döllüyormuş yani alıp polenlerini sağsalar. Öyle mi yani arılar gibi yani? Yani yani evet arılar gündüz kuşlar gündüz yarasalar da geceleyin çalışıyor. Yarasaların gözleri de kör değilmiş yani bu arada. Bir şey öğreniyoruz canım. <gülüyor> evet. <gülüyor> Yani güneş ışığını fark edebiliyorlarmış, Gece gündüz anlıyorlarmış. Yani. Ama asıl Ama gözler, ağır, özel sistemleri sonar yani ses evet. dalgalarının titreşimlerle çalışıyorlar herhalde onlar, esas olarak. Evet, onlar gözlerinden daha şey keskin, daha sağlam, daha etkili. O onları daha çok kullanıyorlar. Orada bir tane işte şey var, mağara var böyle alttan giriyorsun, sulu üstü kuru alt tarafı 10 derece üst tarafı 17 derece sıcaklıkta hiç gece gündüz değişmeyen bir kış yaz değişmeyen bir hava sıcaklığı yani müthiş bir yer yani İnada kıyılar oralar. Artık hoca ben vakit bulunca hafta sonları daha doğaya kaçıyorum dağlara. E, çok Bizi iyi getireyim. diyorsunuz herhalde e, bize de e, oralardan e, canlı olarak bilgi e, nakletmeniz çok iyi olur. O, evet. Öte yandan da tabii size sormak doğru olur mu bilmiyorum ama e, bu kül meselesi tekrar gündeme geldi. Oh. Hocam o bir iki sene böyle devam eder. Aralıklı olarak kendini hatırlatır rüzgara göre aradaki patlamanın yüksekliğine göre. Yani girdi çıktı yapar yani o artık bizimle beraber böyle en az bir sene. Evet, tabi başka bir indifa olmadığı takdirde bu... başka bir tane daha katılabilir tabii ona. Evet. Yani etrafta bir sürü volkan var hocam. Bunlar işte bizim ne kadar hayatın kırılgan olduğunu gösteriyor. Yani bu volkanlar Avrupa'da bir patlarsa ne kadar insan ölebileceği, yaşamın ne kadar zorlaşacağını yani doğa ne kadar hassas dengeler üzerine oturduğunu anlamamız için belki bize bir işarettir bilmiyorum. Yani volkan patladı, böyle oldu ama bunun da diğerleri de var yani mesela bizim hiçbir zaman afet planlarında böyle bir şeyler düşürülmüyor. Yani bu savaş bir savaş bir mesela tedbir alınıyordur belki şeyler var ama bu tür şeyler bek gözü ediliyor. Yavaş yavaş bu konu Volkanlar da gündeme gelince herhalde bu konuda yavaş yavaş planlı programlı hazırlıklar, tedbirler, sığınaklar, gıda depoları gibi şeylere doğru bir düşün bir şeyler olacak gibi geliyor bana. Yani bu binlerce kişinin ölmesine bu çağda kimse göz yiyememez. Evet, evet peki yani çok o, parlak bir e, haber e, bu alamıyoruz bu sıralarda maalesef her konuda ee, iyi haber iyi haber iyi haber işte Trabzonspor kupayı aldı. Evet. Şey, iyi haber. <gülüyor> <gülüyor> Üstelik Fener, Fenerbahçe'yi de kupadan etti. Yani o, bir şey demiyorum yani çok üzüldü arkadaşlar diye bir şey demiyoruz. Yani. <gülüyor> <gülüyor> ya evet. ama işte onlar da bize yaptılar aynı şey daha doğrusu oldu daha doğrusu o isteyerek bilinçli olan bir şey değil. Şur i̇şte top yuvarlak diyorlar ya, onun gibi bir durum hocam. Alt tarafı bir spor yani bu kadar üzülme derdim yok yani ben. Helal sen bu kadar selamım. Yuh, çuh filan derim. Allah karıştı falan derim. İyi devam tamam sonra ontu giderim yani. Bu kadar fazla üzülmek kafayı takmak gerekmez biraz fazla takıntılı olmaya başladık bugün durumlarda. Yani biraz sağlıklı bir durum değil hocam bu. Evet. Bence stadyumda şey olmasa, olsa psikologlar falan iyi olurdu. Psikolojik ilk yardım. Mesela şimdi Zonguldak'ta şey var. Madenciler evet, var. Evet çok Kalmıyor. ağır bir durum var. Ve hiç hı hı. yeni bir haber de almadık. Onların kurtulabildiğine ilişkin bir haber almadık henüz. Fakat evet. bu üçüncü büyük kaza oluyor. Yanılmıyorsam evet. son evet, altı ay içinde. Doğru mu? Kaçak kaçak yapıyorlar bunları denetimsiz. Ben dün şey diyordum Ankara'da Başbakanlık Afet Azcı Yardım Başkanlığı'nda toplantı halindeydik orada. İşte evet. Haber gelince e, başkan işte Mehmet Ersoy var, eski hava valisi toplantıdan ayrılıp doğru Zonguldak'a gitti. Giderken de hocam ne yapalım dedi. Ne yapacağız? Bu saatten sonra yapacak bir şey yok. Yani insanları kurtarmak zor iş yani. İnsanların orada küçük alsa kalmaması için daha çok çalışmak gerekiyor. Ama işte bu hatırı, hatırlı gönüllü insanlar araya giriyor. Kontrollerden uzak tutuyorlar. Ya da raporları müdahale ediyorlar. Şimdi o adamları bulup gidip göndermek lazım madene. Git bunları çıkar demek lazım. Ama nerede öyle bir yönetim yok yani. Benim de aklıma sizin daha önceki programlarda söyledikleriniz geldi. Mesela işte Bakan Yıldız, Enerji Bakanı olayla ilgili olarak şöyle bir şey. Burada bu tür bir kazayı oluşturabilecek bir sıkıntı görünmüyor demiş. Evet. Biz de bunun sebeplerini 12 kişilik kriz masasıyla değerlendiriyoruz demiş. Şimdi, Hayırlı olsun değerlendirmeler. Evet yani bu kriz masasıyla ilgili daha önce söylediklerinizi de hemen ya hatırlamamak ben. mümkün değil tabii. bu. Ee, bak kriz masası oluyor. Ya ben kriz masası diyorum yani bir işe yaramıyor. <gülüyor> bir masa işte böyle Türkiye'nin durumu. Hocam yine bir saldırı uğradık. Evet. <gülüyor> yavaş yavaş. Şimdi bana lazım. <gülüyor> evet yani. Evet kriz masasıyla bu işin olamayacağını defalarca hocam, söylediniz yani bu kriz ve konuştuk. Masaları. Yok işte bu böyle bir şey. Bir de yani bakan Bakan, başkan başbakan ne varsa oraya gidiyor. Sanki bir şey. Hatta bunu çok önemsiyor. Aa devlet burada filan. Yani o da saçmalık. Bir anlamsız gösteriş. Ondan önce ne yapılıp ne yapılmadı, bundan ne ders alındı, yani bundan sonra ne uygulandı, yani neler yapıldı, bu kazalar neyi değiştiriyor. Yani biz Böyle bir şey olması lazım, ders alma yönü olmamız lazım. Yani bir sürü buna benzer kaza oldu madenlerde. E bunlarda ne ders çıkarttık diye hesap sormak gerekiyor bu yetkili, etkili kişilere. Oraya evet. gitmiş timsahın gözyaşları. Ne? Evet, e, bir de yani çok... E... Tuhaf bir de açıklama vardı. Yani daha iki dakika önce hiçbir şey yoktu. Bütün kontroller evet. yapılmıştı. iki dakika sonra bu patlama oldu diyor. Yani böyle bir şey, böyle bir açıklamanın da en azından tuhaf karşılanması gerektiğini düşünüyorduk. Evet. Bence o kontroller yapanları bizim hocam bir önce kontrol etmemiz lazım. Kim o kontroller yapanlar? Evet. Gerçekten bu işin ehli insanlar mı? Bir de nasıl, doğru, nasıl bir kontrol yapmışlar? Nasıl Onunla bir, bir kontrol? Lazım? Evet. Evet, üstten göremiş öyle. Kaçışma gitmişler. Evet. Evet, var böyle. böyle. Peki Miktat Bey çok teşekkür ederiz. Hoşça kalın. Hoşça kalın. görüşmek üzere. Miktat kadar havadan, sudan. Thank you. Kai Winding ve arkadaşlarından Manya'de de Karnaval adlı parçayı dinledik. Yani Karnaval sabahı Kai Winding trombonun büyük ustalarından Danimarkalı bir caz müzisyeni 1922'de bugün. Doğmuştu. Kendisi 1983'ten o yoktu. Hayata veda etmiş. Önemli bir müzisyen. Onu doğum gününde Manya'da de Karnaval'de andık. Evet şimdi bir ara veriyoruz. Saat 9.30 ve 1-2 dakika sonra, aradan sonra Michel Marian'la Paris Siyaset Bilimi Enstitüsü öğretim üyesi Ermeni kökenli Michel Marian'la Ahmet İnsel'in Açık Radyo'da gerçekleştirdiği Ermeni tabusu üzerine diyalog konferansından hemen önce Açık Radyo'da yaptığı bir söyleşiye kulak vereceğiz. Ermeni kökenli bir kısmı 1915 tehcirinde ölen Ermeni kökenli bir aileden geliyor. 1952 doğumlu Paris doğumlu felsefe öğretimi görmüş ve Esprit Nouvelle d'Armenie dergilerinde de pek çok yazısı yayınlanıyor. Bunun üzerine bir diyalogu da Açık Radyo'da gerçekleştirdik geçen hafta sonuna doğru. Şimdi onu yayınlayacağız. Çevirleri yapan da Nur Deriş oldu bizim için. Ona da şimdiden teşekkür edelim. Açık Gazete Merhaba, e, Michel Maryan'la beraberiz. Ben Ahmet İnsel. Michel Marian'la beraber bir Fransa'da bir kitap yayınladık, Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog. Geçen Eylül ayında bu kitap yayınlanmıştı. Bu kitabın Türkçe çevirisi daha genişletilmiş haliyle Nisan ayında iletişim yayınlarında yayınlandı. Aynı ad da Ermeni Tabusu Üzerine Diyalog adı altında. Ee, bu e, kitapla ilgili şimdi Michel Maryan e, birkaç gün e, İstanbul'a geldi. Kitabın çıkışıyla ilgili e, konuşmalar yapmak üzere. Bunu fırsat bilerek kendisiyle kısa bir e, görüşme yapmak istedik. E, bunu e, biraz self service suruyla hem e, kitabın e, yazarlarından birisi olarak ama aynı zamanda söyleşi yapan kişi olarak ben Michelle Maryan'la yapacağım. Dolayısıyla hemen başlayayım. Michel bu İstanbul'a ilk gelişin değil. Zannediyorum 2-3 seneden beri İstanbul'a birkaç kere geldin. ilk ne vesileyle gelmiştin? Merhaba Ahmet. Evet, 3 yıl önce gelmiştim. Sanırım ilk defa 3 yıl önceydi ve... O zaman des Türk, et des Türk aydınlarını français. ve Fransız ee, aydınlarını bir araya getiren bir de kolokyum de nedeniyle gelmiştim o dönemde la, la question de l'entrée de la Turquie Türkiye'nin AB'ye girmesiyle ilgili tartışmalar çok hararetli bir şekilde devam ediyordu ve aydınların fikirlerini bir araya gelerek tartışmaları fikri çıktı ortaya. Espri adlı bir dergideki be orada ben de yazıyorum yazanlar sen de Türk aydınlar açısından oradaydın. Belki Fransızlar açısından biraz daha çeşitlilik gösteren bir katılımdı bu ve burada ele aldığım konu eğitim ve kültürle ilgili olacağı için ben gayet açık bir şekilde ve kişisel bir şekilde Ermeni soykırımı meselesini gündeme getirdim ve konuştuğum zaman e, belli bir ilgi ve gerginlik olduğunu hissettim salonda ama aynı zamanda benim dediklerimi saygıyla karşılayan bir tavırda hissettim ve bunun ardından gayet açık yürekli ve kibar bir tartışma sürdü ve tabi ki bu ilk gelişimdeki bu deneyim beni tekrar gelmeye teşvik etti hem bu kolokyum vardı hem de bu ...onun çevresinde seninle... ...başkalarıyla yaptığımız tartışmalar... ...vardı ve benim açımdan... ...mutlaka... ...izlenmesi gereken... ...devamı getirilmesi gereken... ...tartışmalardı. Bir yıl sonra tekrar geldim... ...ve bu gelişimde... ...kişisel ilişkilerimi... ...daha da geliştirme fırsatım oldu... ...özellikle... ...bazı aydınlarla. <gülüyor> ve daha sonra biz seninle bu kitabı hazırlamaya karar verdik ve yaptık. Ve ben geçtiğimiz sonbaharda geldim. Fransızca olarak kitap daha yayın yayınlanmıştı. Henüz daha Türkçesi yoktu ve Ermenistan-Türkiye maçı vardı. Seninle birlikte maça da gittik. Ve e, bu bugün de dördüncü nedeni, gelişim. E, kitabın e, Bu e, kitabın e, oluşumunda e, fikir, e, annesi e, Aryan Bonzon. E, e, ve Aryan Bonzon'un bu e, kitabı, e, böyle bir kitap, ikimizin arasında bir Ermeni, e, Fransızlı bir Ermeni ve Türkiye'li bir e, Türk'ün e, arasında böyle bir diyalog kitabı e, fikrinin oluşmasında o ilk geldiğin e, toplantıda e, 1915 e, şeyi hatırlatan ve onu soykırım olarak tanımlamanın yarattığı hem o dalgalanma hem e, sorgulamayı e, Aryan Bonzon bir şekilde bu kitabın ilk fikrinin oluştuğu an olarak tanımlıyor. Kafasına ilk düştüğü an. Ondan sonra da e, Hrant'ın e, öldürülmesinden sonraki gelişmeler e, bu kitaba ulaştı. E, kitabı e, biz e, iki bölümden oluşturduk e, dinleyicilerimiz için e, söyleyelim. E, birinci e, kısmında e, bunu da gene Aryan Bonzon'un e, fikridir. E, şahsi çocukluğumuzdan e, olgunluk yaşımıza kadar olan İkimiz de aşağı yukarı aynı yaştayız. Dolayısıyla aynı dönemlerde paralel iki e, hayat hikayesi var. Fakat sadece kendi hikayelerimiz değil, e, annelerimizin, babalarımızın ve dedelerimizin hikayeleri var. E, Michel Marian e, benden daha e, Anadolu'lu birisi e, e, kökenleri itibariyle e, ve dolayısıyla bu tabi bize bir farklı Türkiye'li farklı Anadolu Ermenisi ve aynı zamanda Sovyet Ermenistan'ı hikayesinde getirebiliyor. Ben Michel Marian'ın hikayesinden tabii ki bir bilmediğim bir Ermeni dünyası keşfettim. Özellikle de Ermenistan dünyasını Türkiye'den çok az bildiğimiz bir Ermenistan Dünyasını e, keşfedebildim. E, ve e, tabii ki e, Michel'in e, anlattıklarından e, hayat hikayesinden ailesinin hayat hikayesinden dedesinin anneannesinin hayat hikayelerinden e, hareket ederek de e, soykırım e, olgusunun nasıl e, bir e, tartışılmaz e, olgu olarak e, oluştuğunu e, ol Olaylarla desteklenmiş bir e, olgu olarak oluştuğunu gördüm. Tersine sen benim hakkında ne diyebilirsin? Alors, j'ai, j'ai, moi j'ai découvert que tu étais effectivement beaucoup plus occidental que moi. Senin benden çok daha fazla batılı olduğunu <gülüyor> keşfettim. Ee, i̇çinde bulunduğumuz bu topraklar açısından, bugün burada bulunduğumuz yerde açısından. Ama ben de seninle ve ailenle Balkanların Türkiye'deki yerini Batı Türkiye'de Anadolu'da nasıl bir yer tuttuğunu gördüm ve bu sayede de politik nedenlerin de ötesinde ki sen de bunlara değindin zaten, politik nedenlerin de ötesinde bu yeni doğan cumhuriyetin Ermeni soykırımını unutma iradesi karşısında çok daha kendiliğinden olan ve sosyal olan bir şeyler olduğunu keşfettim. Ve bunun da nedenini yeni bir ulusun oluşumuna bağlamak mümkün. Bu sadece e, savaş sonrasında değil, 1925'e kadar uzanan süreç içerisinde e, doğrudan doğruya daha önce olup bitenleri Ermenilere yapılanları bilmeyen, yaşamamış olanların kurduğu da bir cumhuriyetti. İşte Burada kitabı hazırlarken son derece özgür bir şekilde konuştuk aramızda görüş farklılıkları olsa bile. Ve sen kitapta da anlattığın gibi Ermenilerin bir azınlık olarak diğer azınlıklara kıyasla çok daha iyi kabul gördüğünü bildiğin bir aile ortamı içinde yetiştiğini söyledin 1950 yıllarda e, bu böyleymiş ve senin ailenin de doğrudan bir deneyimi ya da bilgisi yokmuş doğuda olup bitenler hakkında tabii e, doğudan Olan insanlarla bunu konuşmak bambaşka bir şey. Evet senin ailen Erzurum'dan diyor Ahmet İnsel. En azından bu Ermeni konusuyla ilgili bu ikilemi Türkiye açısından nasıl ortaya çıktığını daha iyi anlamamı sağladı. Farklı değerlendirmeler de olsa insanlar doğrudan yaşamamış olsalar da aile içerisinde anlatılanlar da bilenler doğudan farklı bir bakış getiriyor. Batıda ise en az bunu kişisel olarak bilenler olarak ayrış ayrışıyorlar. İşte bu okuyanlar... E Kitabı okuyanların bana zannediyorum sana da aktardığı gözlemlerden bir tanesi, benim düşündüren gözlemlerden bir tanesi. Tamam siz böyle bir diyalogda bulunuyorsunuz. Kitabın bir bölümde dediği gibi biri soykırım diyor, diğeri insanlığa karşı işlenmiş suç olarak tanımlıyor 1915'te yaşananları. Ama bunun ötesinde birbirinize çok yakın değerlendirmeleriniz var. Bir konverjans var neredeyse e, ama bu e, sizin e, gençliğinizdeki ve e, gelişmenizdeki siyasi paralel e, patikanızla e, alakalı bir şey e, evet ikimiz de aşağı yukarı aynı yaşlardayız e, Fransa'da e, ikimiz de e, yüksek eğitimimizi yaptık en azından ben Fransa'da yaptım sen eğitimli Fransa'da yaptın e, benzer siyasal e, örgütler akımlar içinde yer aldık solda yer aldık ee, ve bu elbette bir bu diyalogta bir bakış yakınlaşması sağlayabilir. Ee, bu diyaloğu farklı siyasal patikalardan gelen insanlar olarak yapabilir miydik acaba? Je ne suis pas sûr qu'on aurait pu. bundan pek emin değilim. C'est vrai il y a le chemin que nous avons. Evet, doğru. ...paylaştığımız bir yol var, paylaştığımız derken tabii entelektüel olarak, her iki ülkeden birer aydın olarak bunu paylaştık. Ve bunu da kitapta oldukça iyi açıklıyoruz ama bunu daha da açıklayabiliriz. Kitapta açıkladığımız gibi evrenselci, devrimci bir bakış açısına sahip olduğumuzu söylüyoruz. ve aynı zamanda ılımlı olmanın siyasi yararlılığını da keşfetmiş iki kişiyiz. Ama belki de üzerinde yeterince ısrarla durmadığımız başka bir şey var ve bu bana çarpıcı geliyor. Çünkü kitap basıldığından biri de tartışmalarda bu ortaya çıkıyor. Sen de, ben de Tout en, en, en continuant être, e, le Milliyetçiliği bir yandan e, nous, reddederken nous, nous de, bir de yandan une da par à une bir ulusal Öyle, tarihe karşı sorumluluk duygusunu da alors, taşıyoruz. Ve benim açımdan bu biraz daha da karmaşık çünkü hem Ermeni tarihiyle ilgili ama aynı zamanda Fransız tarihiyle de ilgili. Şimdi Fransız tarihini bir yana bırakalım. Her ne kadar o tarih bizi iki kişi olarak yakınlaştırdıysa da doğrudan bağlantılı değil. E, ve zannediyorum de, de bizim diyalogumuzu ilginç e, kılan e, pas, e, yanlardan e, biri de bu. De marqué, ne sen ne ben kendi toplumumuzda, kendi ulusumuzda radikal olan sektör olan ve dediğim dedik olan kesimlerden değiliz. Biz bir takım argümanlar bulmaya çalışıyoruz insanları ikna etmek için. Bu bir çılgınlıkta demiyoruz. Biz bunu açıklamaya çalışıyoruz. Ne? Ve bunu ...anlayabilmemiz toprağım, lazım ki bir şey lazım şeyler artık harekete geçebilsin diye düşünüyoruz. Evet. Ve nasıl sen böyle Bu, düşünüyorsan ben de böyle düşünüyorum. Evet, dinleyiciler açımızdan hatırlatalım. Michel Marian'la ben 2006'daki o toplantıdan önce hiç karşılaşmamıştık. Paralel bir siyasal... Benzer patikalarımız oldu ama hiç karşılaşmamıştık. İlk karşılaşmamız 2006'da İstanbul'da oldu. İkimiz de yıllarca Fransa'da, Paris'te bulunmuş olmamıza rağmen. Belki karşılaştık ama yüz yüze tanışmamıştık. Bu soruyu sormamın nedeni bu tür çok koyu bir tabunun oluştuğu ve o tabu konusuna da geleceğim ikili bir tabunun olduğu bir konuda diyalog kurmak çok zor. Dolayısıyla bu kitabın oluşması sırasında ve daha sonraki tartışmalarda beni düşündüren sana biraz evvel sorduğum soruya verdiğin yanıt tabii çok aydınlatıcı. Ermeni sorunu yegane sorun değil dünyada tabu oluşması açısından ve bunu bu tür sorunları aşmakta, diyalog kurmakta zorluk çekiyoruz genellikle. Dolayısıyla bu tür diyalogların oluşması için gerekli bir, bir ön koşul gerek var o ön koşul neyse onu tespit etmek e, için o soruyu sormuştum ve burada şu ortaya çıkıyor bir kere evrenselci olmak gerekiyor belli ki e, ikincisi e, karşı tarafı anlamak e, ve sadece mağdur pozisyonunda e, durmadan karşı tarafı anlamak gerekiyor iki taraf için de geçerli bu e, ve üçüncüsü de kendi bulunduğu toplumun ee, hikayesini bu diyaloğun içine oturtabilmek, onu o hikayenin gelişmesinin, o mücadelenin, toplumun değişmesinin bir parçası haline getirmek, yani bunu bir laboratuvar unsuru olmaktan çıkartıp hayatın parçası haline getirebilmek. Ee, bu e, tartışmamızda, işte dediğim, biraz evvel dediğim gibi, e, ben e, 1915'te yapılanları, 1919'da e, ki e, mahkemede İstanbul ve diğer kentlerde oluşturulan mahkemelerde, Divan Harbi Örfi'de e, ki iddianamelerde yer alan ifadesiyle bir insanlığa karşı suç olarak tanımlıyorum. Sen bunu soykırım olarak tanımlıyorsun ve bunun e, bir e, tartışmanın önemli olduğunu bu konuda Karşılıklı farkımızı tartışmanın önemli olduğunu fakat buraya takılmamamız gerektiği konusunda e, anlaşmıştık. Peki buraya takılmadığımız zaman karşımıza iki tane tabu çıkıyor. Bir tanesi Türkiye'de Ermenilerin başına geleni, soykırım diyelim, büyük felaket diyelim, e, kıyım diyelim, bunun e, boyutlarını reddeden hatta varlığını reddeden, bir kesimin olması ve bu tartışmayı yasaklaması bu Türkiye'de bilinen bir şey yavaş yavaş kırılmaya başlıyor çok yavaş kırılmaya başlıyor belki Türkiye'de bilinmeyen bir ikinci tabu var onu daha iyi sen anlatabilirsin ee, Anadolu diasporası dediğimiz aslında Ermeni diasporasında e, Türklerle konuşulmaz. Veyahut bir kısım Türkle konuşulmaz, konuşmaya gerek yoktur. Yani konuşulmaz derken konuşmaya gerek yoktur tabusu. Bunu e, gerçekten hissediyor muydun? Tabii ki. Başta hatırlattığın <gülüyor> konuya gelmek istiyorum. Bu ...koşullar gereği aramızdaki belli unsurlar nedeniyle bu tartışmayla çok ilgilendik. Yani kitabın ötesinde bir ilgiydi bu ve bu kişisel bir diyalog haline geldi. Ve bu kişisel diyalog içerisinde ben kendim de... Kendi kendime bir diyaloga girmek için, bir Türk ile diyaloga girmek için dayattığım koşulları düşündüm. Çünkü daha önce bu tür diyalog e, girişimleri, teşebbüsleri olmuştu. Politik bir diyalogtu bu. Özellikle 90'lı yılların sonunda ve her seferinde diaspora Ermenileri şöyle demişti. Evet ama bu diyalog sahte bir diyalog bu bir araç sallaştırma. Türk devleti bunu araç sallaştırıyor ve Ermenilerle ilgili bir şeyler yaptığını göstermek istiyor ama esas yapılması gerekeni yapmayacak. Bence bunu, ben de bunu biraz aşırı buluyordum ama bir hakikat payı olduğunu da düşünüyordum bunda. Ama beni esas harekete geçiren, kişisel olarak harekete geçiren esas Hrant Dink oldu. Çünkü Hrant Dink bir şekilde tek başına kendi Ermeni ruhuyla kendi Türk ruhu arasındaki diyalogun vücut bulmuş şekliydi ve tabii ki öldürüldüğü zaman ben de herkes gibi dehşete kapıldım ve senin gibi bir şeyleri bir şeyler yapmanın gerekliliğini sorumluluğunu duydum. Peki ama hangi koşullarda? Pense, puis écrit dans, dans, dans un article, o zaman yazdığım la bir makalede bunun önemli bir koşulu olduğunu belirttim ve ille 1915'i soykırım elle, olarak elle, tanımlamak uh, gerekmediğini ama direk, bu diyalogu sürdürecek kişinin bunun son derece vahim bir olay olduğunu kabul etmesi gerektiğini ve etnik çatışma nedeniyle Osmanlı İmparatorluğu'nun sonunu vurgulayan katliamlarla kıyaslanamayacağını kabul etmesi gerektiğini düşünüyordum. Ve bu kişinin kendi ülkesinin bu alanda bu konuyla ilgili olarak ilerlemesi kaygısını duyduğunu bilmem gerekiyordu. İşte sen de bunu gördüğüm zaman bu diyalogun bir anlamı olduğunu düşündüm e, kendim açımdan da. E, Kitapta da anlatmaya çalıştık Türkiye'de tabii ki bir bu konuda son dönemde Hrant'ın öldürülmesinden önce başlayan Hrant'ın öldürülmesinden sonra hızlanan bu konunun tartışılması aşamasındaki tabunun kırılması yönünde adımlar atıldı. Ve 2005'teki konferans ilk defa başlayan konferansın arkasından kitaplar daha önce yayınlanmıştı. Daha yeni kitaplar yayınlandı. Önemli olan adımlardan bir tanesi de 24 Nisan'da bu sene ilk defa kamuya açık bir yerde Haydarpaşa Garı'nda önce arkasından Taksim Meydanı'nda 24 Nisan'da İstanbul'dan tehcire maruz bırakılan Emine Aydınları bir toplantı, kamuya açık yerde toplantı yapıldı. Bu daha önce İnsan Hakları Derneği birkaç yıldan beri bunu kapalı toplantı halinde yapıyordu. Ve ilk defa biri İnsan Hakları Derneği tarafından, biri Durde tarafından örgütlenmiş ve toplumda yankı uğratan, yankı yaratan adımlar atıldı. Ee, bu adımların e, Fransa'da veya daha genel anlamda Ermen diasporasındaki yansıması nasıl? Bu ileriye doğru atılan adım, var, adım çok ki, önemli. Sen On de, de ben de, e, siyaset yapmış insanlar olarak şunu biliyoruz ki... Düşünmek, yazmak bir şeydir ve zamanı geldi, geldiğinde sokağa çıkıp bunu kamusal alanda bir gerçeklik haline getirmenin ne kadar önemli olduğunu biliyoruz. Bu bakımdan son derece önemli. 24 Nisan'da yapılan hareketi Türk Demokratlar, bu tarihi tanımış oldular 2019, ve 1919'da da zaten böyle bir e, tanıma olmuştu. Kilise, Ermeni Kilisesi e, uzun yıllar boyunca bu geleneği sürdürdü ve ben çok duygulandım doğrusu. Ben Fransızca... Yerevant Odian'ın Fransızca'ya çevrilmiş kitabını okuduğumda çok duygulandım. O dönemin bir yazarı ve kendisi soykırımda ölmemiş ve tehcirle ayrılmış buradan ve nitekim Haydarpaşa Garın'dan söz ediyor kendisi. Oradan geçmiş çünkü. Dolayısıyla ben buradaki sembolizmin çok güçlü olduğunu düşündüm ve şimdi Türkiye'de bu belleğin ilerlemesinin artık anahtarı tutulmuş durumda. Ee, sanırım Diaspora Hrant Dink'te de olduğu gibi e, çok derin bir duygu yaşadı. Çünkü... ...insanlar artık ne olduğundan bahsediyorlar. Siyasi tavırları ne olursa olsun hepsinde bir Taksim ve bir Haydarpaşa olayı var artık belleklerinde. Ee, ama belki de Paris'teki e, toplantılarda da bunun ele alındığını hatırlatmakta yarar var. Artık bugünkü duruma uymayan bir takım sloganların geçerliliği olmadığını düşündüm Paris'teki toplantı sırasında. Ama buna rağmen ilk kez böyle bir şeyin olduğunu da insanlar kabul ediyorlardı. Yani neymiş bu canım hiçbir önemi yok gibi bir tavır kesinlikle yoktu. Onlar için çok ee, anlamlı bir şeydi bu. Bu bunu yapanlar olarak biz diaspora için veyahut Sovyet Ermenistan'ın pardon bugünkü Ermenistan bağımsız Ermenistan'daki Ermeniler için değil bunu esas Türkiye toplumunun kendi tarihiyle yüzleşmesinin gerekli bir adımı olarak yapmış yaptık. Bunu daha sonra da bu şekilde yapmaya devam edeceklerdir. Zamanımız bitmek üzere. Önümüzdeki dönemde e, sence e, Ermenilerle Türkler arasında, Türkiye'liler arasında, Türkler arasındaki bu diyaloğun e, gelişmesini sağlayacak siyasi olmayan devletlerin dışında sivil toplum adımları neler olabilir? Il yâ des pistes que nous indiquons. Bazı yollar gösteriyoruz zaten kitabımızda çünkü tarihçilerin yaptığı çalışmalar üzerinde duruyoruz. Haklıların tarihinden bahsediliyor orada. Tabii bu holokosttan alınmış bir deyim ve bu konuda çalışmak lazım. Kitapta da belirttiğim gibi Doğu Beyazıtlı olan babamın ailesi Rus sınırına çok yakın yaşıyordu. Ve Türkiye'deki mutasarrıf pa efendi. Ba efendi. Ermenileri o sırada kurtardı. İttihat ve Teraki'nin ertesi gün gelip onları tehcirlere mecbur edeceğini söyleyerek kaçmalarını sağladı. Arşivlerde bunu bulamadık maalesef ama ailede kuşaktan kuşağa iletilen budur. Ve tabii ki bu tür kişisel tanıklıklar aracılığıyla durumun ne kadar karmaşık olduğunu aktarmak önemli ve iki taraftaki insanların illede de düşman olmadığını göstermek önemli. Başka bir şey daha yapılabilir. Daha uzun vadeli olarak bu yapılabilir. Belki mesela ikiz hareketler olabilir. Bir Ermeni şehriyle bir Türk şehri arasında ikiz şehir bağlantısı kurulabilir. Kültürel faaliyetler düzenlenebilir. Başka bir şey daha var. Biz bundan kitapta bahsetmedik ama bugün bu sene özellikle gündeme geldi bu. Hrant Dink'in ölüm yıl dönümü en azından Fransa'da her Ocak ayında... Bir takım inisiyatifleri yol açtı ve Ermenilerle Türkler arasında ortak bazı faaliyetler düşünüyor. Yani ortak faaliyetler düzenleniyor. Yani bunlar bir faaliyet yapmak istedikleri zaman hep Ocak ayına rastlıyor bu. Tabii ki bu dava bir yandan devam ediyor ve davayı da izliyorlar. Hrant'la ee, ilgili filmler izleniyor birlikte, ee, bir takım metinler okunuyor ve bu şekilde insanlar bir araya gelmek için bir vesile bulmuş oluyorlar ve bu şekilde nasıl 24 Nisan anılıyorsa Hrant'ın ölümü vesilesiyle de bir anma gerçekleşiyor. Evet, süremizin sonuna geldik. Ümit edelim ki önümüzdeki dönemde yeni e, diyalog biçimleriyle e, toplumsal e, hareketlerin e, birlikte e, gerçekleştirecekleri e, e, e, eylemlerle. Hayat tarzlarıyla, konuşmalarla e, ve özellikle de bu hafıza çalışması dediğimiz hafıza çalışmasıyla e, Ermeniler ve Türkler, Türkeller arasındaki Ermenilerle Türkler arasındaki bu e, konuşmama hali, e, konuşamama halini aşabileceğiz ve e, Türkiye'nin sırtındaki, Türkiye tarihinin sırtındaki bir büyük kamburla yüzleşebileceğiz. Teşekkür ederim. Evet, Michel Marian'la Ahmet Selin söyleşisi Nur Deriş'in çevirisiyle Açık Radyo ve Açık Gazete mikrofonlarına yansıdı. Böylece bu söyleşiyi de tamamlamış olduk. Bu şekilde de Açık Gazete programının da sonunu belirlemiş oluyoruz. Şimdi size bir müzik parçası daha çalarak veda edeceğiz. Programın girişinde belirttiğimiz bir olayı piyanist ve orkestra şeflerinden en ünlü önemlerinden biri caz dünyasının Hank Jones 91 yaşında hayata veda etti. Şimdi onun onu anmak üzere bitirişte de ondan gene şey Sheikh şey Tidjane Sekle ve Mandingas orkestrasıyla beraber. Yaptıkları bir müziği Hank'in de adını taşıyor. Hank Miri. Afrika Af bu hangi dil de Swahili midir bilmiyorum. Ha, ama Hank Miri adlı parçayı birlikte seslendirecekler. Hepinize günaydın. Günaydın. Günaydın. 갔을 때